Şeytanı Rijim Bismillahi R-Rahmani r ve nestayinuhu ve nestafiru, ve nauzu ne billahi min shurur anfusina ve min syyata amalina. Men yehtihi Allahu, falamuzdillah ve men yulde falahadiyle. Ve eşhedu an la ilahe illallah, la ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve abad, fe kitabullah ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle bir bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. İbane-ü Suğra kitabında 178. maddeden devam ediyoruz. Şöyle denilmiştir. Mecusilerin de bir dini ve bir kitabı vardı. Onların bir hükümdarı kız kardeşiyle birlikte oldu. Ona aşıktı. Rahiyesinden yani halkından korktu ve benim şu yaptığım helaldir dedi. Sonra bu uğurda onları öldürdü. Böylece onlara üstün geldi. Bunun sonucunda mecusiler arasında kız kardeşlerle ve annelerle evlenme adeti kaldı. Önceki şeriatları ise ortadan kalktı. Şafi, Abdurrezzak ve başkaları Hasan bir isnad ile Ali Radiyaland'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Mecusiler okudukları bir kitabı ve öğrendikleri bir ilmi olan bir topluktu. Bir gün emirleri, yöneticileri, şarap içti ve kız kardeşiyle birlikte oldu. Sabahı ettiği zaman dünyaya tamah edenleri çağırdı ve onlara ihsanda bulundu. Adem de oğullarını kızlarıyla evlendiriyordu dedi. Onlar da ona itaat ettiler. Emir kendisine muhalefet edenleri öldürdü. Böylece kitaplarını ve ondan kalplerinde bulunanları ortadan kaldırdı. Kendilerinin nezdinde kitaplarından hiçbir şey kalmadı. İbn-i bari de aktarmıştır ayrıca bunu. Yani mecusiliğin tahrif edilerek. Yani demek ki esası e, kitap üzere bir din imiş. Sonradan bu dinde böyle bir bidat çıkararak küfre sapıyorlar. Hasan el Basri rahimeullah şöyle demiştir. Bu din hevalar sultanın aklına düşmedikçe sağlam kalmaya devam edecektir. İnsanlar yöneten onlardır. Hevalar onların aklına düşünce onları kim yönetecektir? Yani yöneticilerin bozulmasıyla e, halkın ve dinin bozulmasına işaret ediyor. E, bunu Buh, Beyhaki Sünenül Kübra'sında ve e, Allâmetdâni Sünenül Vârde Fil Fitende Ebu Hazım Rahimullah'tan rivayet etmiştir. Sünenül Kübra'daki lafız şöyledir. Ebu Hazım Rahimullah dedi ki insanlar şu hevalar sultanlara bulaşmadığı sürece hayır üzere olacaklardır. Zira şerri insanlardan savanlar onlardır. Hevalar onlara bulaştığı zaman onlardan kim savacak? Yine sünnel Kübra'da El-Kasım bin Muhaymir Araym olan şöyle dedi rivayet edilmiştir. Sultanınız nasılsa zamanınız da öyledir. Sultanınız düzgün olduğunda zamanınız güzel olur. Sultanınız bozuk olduğunda zamanınız kötü olur. Bukhari'de Kays bin Ebi Hazım Raymola'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebu Bekir Ahmet kabilesinden Zeynep denilen bir kadının yanına girdi. Yani Ebu Bekir anh, bu rivayette şunlar geçmektedir. Kadın, Allah'ın cahiliyeden sonra getirdiği şu salih iş üzere nasıl kalırız diye sordu. Yani İslam üzere olmaya kastediyor. Ebu Bekir anh, imamlarınız doğru olduğu sürece bu hal üzere kalırsınız diye cevap verdi. Kadın, imamlar kimlerdir diye sordu. Ebu Bekir senin kavminin insanlara emreden, insanların da kendilerinin sözünü dinlediği reisleri ve ileri gelenleri yok mu?" dedi. "Kadın var." diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Bekir, işte onlar insanlar üzerindeki o kimselerdir. Yani yöneticilerdir." dedi. Harbel Kermanî'nin es-Sünnesinde rivayet edildiğine göre Ahmet e, Ahmet bin Yunus Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söyleyenler hakkında bu küfürdür demiş. Sonra şunu eklemiştir. İnsanlar küfrece ağıran bir halife. Şüphesiz bu büyük belanın ta kendisidir. Yani Ahmet bin Hanbel Rahim olan zamanında yönetici biliyorsunuz e, halkı Kur'an fitnesini savunuyor. Bunun için insanları imtihan ediyor ve Kur'an'ın yaratılmış olduğunu kabul etmeyenleri öldürüyor, hapsediyor, çeşitli işkenceler yapıyordu. Bundan en çok nasibini alanlardan birisi Ahmet bin Ambev'dir. Çünkü o davasından hiçbir zaman geri dönmemiştir. Bu zamanlar İslam tarihinde yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra İslam tarihinde en büyük İslam dünyasında, İslam tarihinde en büyük belanın ortaya çıktığı bir zamandır. Çünkü halife, memun ve sonrakiler işte Mutasım Vasıh ondan sonrakiler Abbasler'in bu dönemlerinden itibarı mesela Kur'an yaratılmıştır görüşünü daha önce açıklamıştık. Kast edilen şu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi zamanında kendi asrında Kur'an'ı bir şekilde yorumlamıştır. Biz de kendi asrımızda Kur'an'ı farklı şekillerde her asırla yorumlanabilir. Bu düşünce işte Kur'an yaratılmıştır, Kur'an mahluktur şeklindeki iddianın temelidir. Yani tarihselci anlayış. Dolayısıyla Kur'an'ın Lafızlarının Allah'tan olmayıp da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından şekillendirilmiş yorumları olduğu görüşüdür esasında. Yani şu an okuduğumuz Musafların, Musaflarda okuduğumuz ayetlerin yani bir beşer aklıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi iştahıyla, kendi zamanına göre Allah'ın muradını yorumladığı metinler olarak görürler. Dolayısıyla Allah Resulü öyle yorumlamış ama biz bu zamanda daha farklı yorumlayabiliriz diyerek her asrın anlayışına açık hale getirmişlerdir. Bugün bile, yani bugüne kadar devam etmiş, bugün bile hakim olan unsur, bidat fırkalarında kitaptan ve sünnetten sapmış olduğu halde, Müslüman olduğunu iddia eden gruplarda, bidat gruplarında bu zihniyet esasına hakimdir. O zamanlarda yapılan şeylerden birisi, bunu modern bilimsel hurafelere reddiyet kitabının baş kısımlarında, giriş kısımlarında uzunca açıkladım. Felsefeciler, yani Yunan felsefelerinin kitapları Arapça'ya tercüme ediliyor. Kainat olaylarına modern bilim dedikleri bugün modern bilim dedikleri e, meseleye felsefecilerin nazarından reyle akılla değerlendirerek bakmaya başlıyorlar. Geçen hafta e, dersten önce bahsettiğim gibi daha önce farklı derslerde de işlediğim gibi mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinizin kabına sinek düştüğü zaman onu tamamen daldırıp öyle atsın. Çünkü sineğin bir kananda zehir, diğer kananında panzehir vardır. Ve umumiyetle sinek zehirli olan kanadın üzerine düşer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bu gibi hadisler ve bunun gibi pek çok hadisleri bu inkarcı zihniyet, cehmileşmiş zihniyet inkar etmişlerdir. İşte akla uymuyor, bilme uymuyor diyerek inkar etmişlerdir. Böylelikle tıp felsefesi, din felsefesi yani ilahiyat dediğimiz din felsefesi ve daha başka konularda insanlar Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın getirdiklerinden bağımsız bir şekilde yani vahiy teslim olmaksızın akıl odaklı ve aklı da işte modern bilimde reylerin görüşlerin şekillendirdiği şekilde algılamaya, idrak etmeye, böyle açıklayıp yorumlamaya başlamışlardır. Bugün bunun adına bilim denilmiştir. Yani akılcı yaklaşım vesaire vesaire. Şimdi bizim bu meselelerde yaklaşımımız ee, mesela kendi anlayışımızla görsek ki akıl ve bilim bizim aklımız ve bilim olarak modern bilim olarak ortaya konulan şeyler ile vahide gördüklerimizi ters görsek mesela bize öyle gelse hangi tarafta yer alacağız yani böyle bir durumda bunların bilim dedikleri akıl dedikleri şeyleri elimizin tersiyle itip vahide gelen neyse buna teslim olmak iman bu dünyada imtihan bunun için var ve buna şunu örneğe de vermiştim hatırlarsanız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte miraca çıkarıldığını anlattığında Müslümanlardan bile bazı kimseler irtidad ettiler. Ebubekir radıyallahu anh aynı şeyleri söyledi işte bu böyle uçuk kaçık şeyler iddia ediyor dediklerinde Ebubekir radıyallahu diyor ki bunu Muhammed söylüyorsa o doğrudur. Doğru söylüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte iman böyle bir şey. İman böyle bir şey yani Ebu Bekir Radiyallahu'nun aklı yok muydu? Onun bilimi yok muydu? O, o asırdaki Ebu Bekir Radiyallahu'nun aklıyla ve o anki bilim e, anlayışıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bir gece e, Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü kabullenmesi nasıl düşünülebilir? Yani şimdi insanlar şöyle bir şey getirdiler, böyle bir anlayış getirdiler. Kur'an ve sünnet masları eğer akıl ve bilim onaylarsa buna iman ederim. Akıl ve bilim onaylamazsa, akıl ve bilim onaylayıncaya kadar ona teaküf ederim ya da oradan inkar ederim. Böyle bir yol edindiler. Bu iman değil. İman, teslimiyet Allah'ın ve Resul'ünün beyan ettiklerine kaysız şartsız tabi olmaktır, teslim olmaktır. Şimdi, dolayısıyla mesela yakın zamanlara kadar bu dünyanın düzlüğü, yuvarlaklı yani küreliği meselesinde gündeme gelen bir husustu. Allah Azze ve Celle açıkça ayetinde, işte yeryüzüne bakmaz mısınız nasıl dümdüz kılınmış diyor. Mesela Gaşe suresi 20. ayet. Bu açık bir ayet. Şimdi işte modern bilim olarak kabul gören görüş ise şeyden itibaren bu Abbasiler döneminde yine Halko Kur'an fitnesi çıkıp da felsebecilerin kitapları tercüme edilip okullarda, medreselerde bu felsefelerin öğretilmeye başladığı zamandan itibaren Müslümanlar arasında da dünyanın küre şeklinde olduğu görüşünü dile getirmeye başlayan kimseler görülüyor. Yani felsefeci Müslümanlar güya. Onlar bu görüşleri dile getirmeye başlıyorlar ve Ehl-i Sünnet alimleri bunlara o zaman da diye veriyordu. Şimdiye kadar da bu retler devam etmiştir. Akide metinlerinde işlenilmiştir hatta bu. Şimdiki bazıları işte bu akide meselesi değildir deseler bile en önemli akide meselelerindendir. Çünkü bugünkü Deccalizmin savaşını başlattığı dijital dünya, dijital savaş çağındayız. Bu dünyada şu an küre dünya modeli üzerinden yapıyorlar. İnsanları böyle bir şeyine andırmışlar. Şu ayetin basitçe herkes tarafından anlaşılan şekliyle düşünecek olursak Allah Azze ve Celle bir şey diyor değil mi burada? Yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl dümdüz kılındı? Şimdi dünya küre olsaydı Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne bakmazlar mı? Sözünün, muhatapları bundan ne anlayacaktı? Yani bu insanlara ne gibi yaratılış mucizesi, nasıl bir üstünlük ifade edecekti ki? Çünkü biz dünyanın kör olduğunu hiçbir zaman göremeyeceğiz. Ta ki şu yalan, sahte resimler ortaya çıkana kadar. Yani bundan bir asır önce yaşayan Müslümanlar olduğunuzu düşünün. Yüz sene önce yaşayan Müslümanlar olduğunuzu düşünün. Yani Ay'a gitme iddiası yok. İşte uydu iddiaları vesaire bu e, düzenbazlıkların hiçbirisi söz konusu değil. Herkesle eşit seviyedesiniz dünyanın künhünü idrak etme noktasında. Şimdi Allah Azze ve Celle bir e, delil getirme olarak, çünkü afakta ve enfüste yani dış alemde ve iç alemimizde delillerimizi göstereceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Biz şimdi dış alemdeki delillere bakmakla da emrolunmuşuz Allah'a iman etmek için. Şimdi Allah'a iman etmek için diyor ki yeryüzüne bakın. Yeryüzüne baktığınız zaman bunu hangi özelliğiyle iman etmemizi söylüyor, nasıl düz kılınmış. Biz yeryüzünü düz görüyoruz şimdi. Aksini görmemiz mümkün değil. Yani küre diye bir şey görmüyoruz, göremeyiz. Şayet küre olsaydı yeryüzüne bakmaz mısınız sözünün imana zorlayan ne gibi bir açısı olabilirdi? Mesela bunun gibi. Fakat ne yaptılar? İşte birileri ilk önce Dünyayı küre olarak tasarladılar. Hiç uzaya gidilmesi iddiaları olmadan önce, asırlar önce dünya küre diye inananlar, felsefeciler hep vardı. İşte e, Samanyolu galaksisinin resimleri çizilmişti. Eski kayıtlarda, kaynaklarda var yani. Samanyolu galaksisinin resimleri, gezegenler, güneş, dünyanın dönmesi falan filan. Bu teorilere dayalı, felsefelere dayalı şeyler insanlar uzaya gitmeden güya böyle iddialar söz konusu olmadan önce de yüzyıllar önce var olan kitaplarda olan şeylerdi. Yani bunu akılla ürettiler. Sonra ne yaptılar? Bunlar güya aya gittiler. Sene 69'da son derece iptidai şartlar içerisinde teknolojik imkanlar düşünürseniz imkansız dersiniz. Yani sağlam bir akılla düşünen bir insan bunu imkansız görür. Zaten insanlar bugün böyle şeye inanmıyor artık. Dünya çapında bunun yalan olduğu ortaya çıktı bir şekilde. Fakat şunu demeye çalışıyoruz. Mesela Universal Film Stüdyosu, Amerikan e, Hollywood e, piyasasının en önemli şirketi. Universal Film Stüdyosu, sene 1969'dan önce yaptığı fragman, başlangıç fragmanda dönen yuvarlak bir dünya koyuyor. Sen bunu nerede görmüştün de böyle bir şeyi... Bu resmi yayınlıyorsun. Yani hiç uzaya gidilme yoktu o zaman. Şimdi hadi uzaya gidildi resmler çekildi falan diyorlar ya. Bunlar çekilmeden önce adamlar bunu zaten kurgulayıp filmini yapmış. Film fragmanı olarak oynatıyorlar. 50'li yıllarda, 40'lı yıllarda. Sonra tabi bu resimde Afrika kıtası, Amerika kıtası yani bugün şekillendirdikleri harita birebir uyumlu bir şekilde gözüküyor. Sonra güya Ay'a gidiyorlar işte uzaya falan e, mekik gönderiyorlar bilmem ne. Resimler çekmişler güya. Bir bakıyorsun birebir aynı. Acaba bunlar mı çok iyi tutturdu, kainlik yaptılar? Yoksa bunlar mı çektikleri resimleri buna uyarladı? Veya hiç mi çıkmadılar? Burası açık bir mesele. Fakat bilimle bu modern bilim Adana e, ki başında Rockefeller ailesi, dünya yöneten Rockefeller ailesi vardır bu konularında, Rothschildler ile Rockefeller. Rothschildler savaş konularıyla ağırlıklı hareket ediyor. Rockefeller ailesi ise, herkisi de paganisttir bu arada, bunlar ise sağlık. Yani ilaç sektörü, gıda sektörü, tohumlar, bu alanlar, bu alanların üzerine yoğunlaşmışlardır. Bugünkü dünya çapındaki büyük gıda firmalarının tamamı bunların elinde. Yani hazır paket gıdaları tamamen bunlar yönlendiriyor. Tohumlara el koymuşlar. İşte GDO'lu gıda dedikleri şeylerle GDO'larla yani genlerle falan oynayanlar yine bu aile. Petrolü e, petrolü tekel haline getirip ondan daha üstün teknoloji olan elektrikli arabalar daha önce de mevcut olmasına rağmen yani işleyen bir sistem olmasına rağmen bunu piyasadan yasaklayıp İnsanları petrole muhtaç eden, çünkü petrole kendileri el koymuştu, Arap aleminde de, kendi tekellerindeydi ve bunu insanlara satan yine bunlar. Hatta işte suyla çalışan vesaire, işte hidrojenini kullanarak çalışan arabalar falan yaptıklarında bunları engelleyen sistemde yine bunlar. O petrolü satabilmek için. Yani dünya üzerinde bu oyunları oynuyorlar, bilim alanında da NASA... Amerikan uzay şirketi ve dünyadaki bütün uzay istasyonları mason kuruluşlarıdır. Hep bunların hizmetinde olan kuruluşlardır. O kadar bariz yalanlar söylenir ki mesela derler ki size işte semada uzayda bir sürü uydular var. İşte bu GPS'ler, navigasyonlar, cep telefonları, işte televizyon yayınları bunların hepsi bu uydular üzerinden sağlanmakta diyor. O zaman neden her tarafa baz istasyonları dikiyorsun? Bunlar verici olarak çalışıyor. Eğer uzaydan sağlanıyorsa, uydulardan sağlanıyorsa bunlar, bu baz istasyonlarının yeryüzünde işi ne? Her tarafa dikmek için uğraşıyorsun. Çekmeyen yerlerde bir daha şey koyuyorsun. Uzaydan sağlanıyorsa bu baz istasyonlarına yapılan masrafın, insanlara bu sağlık yönünden verilen zararların manası ne? Yer altından kablolarla e, verici olarak bu baz istasyonlarını da verici olarak kullanıyorlar. Yani fakat insanlar neye inandırıyorlar? Bunlar uzaydan geliyor. <gülüyor> alakası yok. Düz bir zeminde bile e, siz belli bir mesafede olmadıkça balistasyonundan o sinyali alamazsınız. Yani bunun uydularla falan hiç alakası yok. Ama bu yalanları her sene insanların gözünün içerisine baka baka söylerler. Hatta Türkiye'de işte bir tane gönderdi, iki tane gönderdi, bu sene bir daha gönderecek falan filan hep böyle haberler söz konusu olur. Şimdi ne demeye çalışıyoruz? Bazı alimler, İslam alimi, görümdeki bazı kimselerde bu modern bilim adı altında sergilenen desiselere aldanarak işte modern bilim dünyanın küre şeklinde olduğunu söylüyor ama ayetlerde böyle diyor o halde bazı ayetler bulalım ki dünyanın küre şeklinde olduğuna esnetelim bu ayetleri demişler ve bazı ayetler üzerinde oynamışlardır. Hatta siz bugün dünya düzdür dediğinizde Kur'an'da yazmıyor mu Kuran yuvarlak olduğu diyorlar. Küre şeklinde olduğu, Kur'an'da geçmiyor mu diyor insanlar. Ne sebeple? işte bu aldatmalar sebebiyle. E i̇nsanlar Kur'an'ı okumuyor zaten. Okusa bile kendilerine tercüme edilen şeylerle yapıyorlar. Tercümeler, Kur'an'ın ilk Türkçe tercümesi biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. O zamandan beri yapılan meallerin neredeyse büyük çoğunluğu %90 denilecek çoğunluğu bu fikirlere göre bu ayetleri meallendiriyor. Allah azze ve celle yaymaktan bahsediyor veya düzlemekten bahsediyor. Allah'ın düzlemek dediği ifadeleri nasıl yuvarladı falan diye tercüme ediyorlar. Böyle meallendiriyorlar. Böyle e, işgüzarlık yapıyorlar. Büyük bir vebal alıyorlar. Şimdi bunun adı nedir? Sentezdir. Bu sentez mesela tamam ben Kur'an'a iman ediyorum ama böyle de bilim bir şey iddia ediyor, böyle söylüyor, böyle ispatlamış diyor hatta, bunların ispat diyor O halde bu ayeti buna göre e, sentezleyip ortaya karşı bir şey çıksın. Yani ne Kur'an'ı yalanlayayım, ne bilim yalanlayayım diyen e, insanlar çıktı, bağdaştırmacı insanlar. Hayır, biz orada değiliz. Bizim menhecimiz aslolan olan vahiydir, vahye teslim olmaktır. Bilime ise, aklın e, verilerine ise vahye uygun olduğu takdirde, kabulleniriz. Vahye aykırıysa biz bunu it, itmekle, elimizin tersiyle itmekle, reddetmekle memur kimseleriz. Biz Allah ve Resulüne teslim olmakla gözümüzün gördüğünü yalanlamamız gerekir icabında. Yani sen gözünle bir şeyi beyaz görüyorsun. Vahiy sana diyor ki o siyahtır. Vahiy böyle diyorsa sen ona siyah diyeceksin. Bu bu kadar. İslam teslimiyet böyle bir şeydir. Bugün hastalıklar konusunda söylenen şey de bu seviyede. Yani salgın hastalıkları konusunda da yaklaşım bu hale gelmiştir. Bugün bir yazı tercüme edip koydum siteye. Özellikle bu yazıyı seçtim. Neden? Çünkü e, İbn-i Kuteyb'e tevül Muhtelefil Hadis kitabında bir şey söylüyor. Yani sentez yapıyor. Allah Resulü hastalık bulaşması yoktur diyor. Tamam bu hadis sayı ama... E, bulaşma da var. Gözümüzde şahit oluyoruz. Mesela Bedevi'nin söylediği şeyi söylüyor bir yerde. Hani e, Uyuzlu bir deveyi sağlam develerin yanına koyduğun zaman hepsini hep bulaştırıyor. Hepsi hasta oluyor diyor Bedevi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl cevap veriyor? Peki ilkini hasta eden kim diyor? İlkine bulaştıran kim diyor? Bunun üzerinde Yorum yapıyor. İlk yorum yapanlardan birisi İbn-i Kutaybe. Daha başkaları da var. Böyle sentez yapmaya çalışan. Çünkü o dönemin tabipleri, bu felsefecilerden etkilenmiş tabipler diyorlar ki, hastalığın bulaşması vardır diyor. İşte cüzdanlıdan cüzdan bulaşır diyor. İbn-i Kutaybe de bunu onaylayacak manaya gelen bir yorum yapıyor. Ama cem olmuş olmuyor. Buna kim reddiye vermiş bakın. Bugünkü yazdığım tecrümesini yaptığım Risale'de Şerif Murtaza Ali bin Hüseyin El-Musevi diye birisi. şerife radinin kardeşidir. Nehcül Belaga sahibi şerife radinin kardeşidir. Mutezle'nin imamlarından, önderlerinden, davetçilerinden birisidir. Şiyadır. E, İbn-i Kutaybiye'ye veren. İbn-i Kutaybiye ise sünnidir. El-Sünnet'tir. El-Sünnet'in imamlarından birisidir. Fakat bizim menhecimiz şudur. Hakkı bizden olan birisi... Hakka aykırı bir şey bile söylese onu kabul etmeyeceğiz değil mi? Sünnet ehli biri olsa batılı söyledi mi onu reddedeceksin. Bidat ehli sapık olan birisi bile hakkı söylediğinde bunu itiraf edeceksin. Fakat burada ironik bir durum var. Sünnet ehli olan İbn Kuteybe bulaşma vardır demeye getiriyor. Sonraki işte e, hadis şârihlerinde hemen hemen buna uyarak işte bulaşma vardır. Allah Resulü nef işte kaderi inkar ederek bulaşmayı söylemeyenler hakkındadır vesaire diye böyle cemetme, sentezleme yolunu tutmuşlardır yani. Hadislerin arasının cemetme değil bak Tıpçıların, bilim adamı denilen kimselerin sözleriyle Allah Resulü'nün hadislerini cemetme, sentezleme işlemi. Bu en tehlikeli şeydir. İslam alemine bütün bidatler, sapık görüşler bu kanaldan girmiştir. Böyle tehlikeli bir şey. Şimdi bu ee, Murta'da el Hüseyni de Hz Ali'nin soyundan aynı zamanda Seyit yani ama şey Zamanında mutezilerin imamı Önderi Büyüklerinden birisi Hadisin zahirine birebir Tutunuyor ve İbn-i Kutayb'e Böyle reddiye veriyor. İbn-i e, Tabiplerin sözünü alıp Allah Resulü'nün sözünü terk etmiştir Diyor. Bunu bir mutezile Söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? İroni burada Şimdiki muteziler ise Hadislerle işi yok zaten Allah Resulü sözü açık. Mesela i̇bn orada şey demiş, e, Tevlü Muhtelebi'l hadisinde. Işte. Biz diyoruz şahit oluyoruz ki diyor, işte ulu yüzlu, yani bir söylediği şeyi söylüyor, uyu bir deveyi sağlam develerin yanına soktuğun zaman onlara da bulaştırıyor diyor. Bu şahidi olunan, görülen bir şey diyor. Bu zat da diyor ki Murtaza el Hüseyin'i, hayır diyor, hiç de öyle değil diyor. Biz de tam aksine şahit oluyoruz diyor. Uyu deveyi sağlam develerin yanına sokuyorsun, hiçbir şekilde diğerlerine bulaşmıyor diyor. Yani illaki bu böyle olacak diye bir şey değil. Şimdi biz burada neden bu Şerif Murtaza'nın emalisine söyledi bu sözleri kabul ediyoruz da sünnet ehli olan, sünnetin imamlarından biri olan İbn-i Kutaybe'nin sözünü isabetli görmüyoruz, hatalı görüyoruz. Sebebi şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından zatihi, onun hadislerini işten. Bulaşma hakkında da, bunu nefiyeden hadisleri de, işte Cüzamlı'dan, Aslandan kaçan kaçar gibi kaçın hadislerine de, işte tavum bulunan yere e, girmeyin, oradaysanız çıkmayın hadislerine de şahit olan, bizati ashabından gelen açıklamalar sebebiyle. Bunu da size de aktarmıştım. Ebu Musa Leşar radıyallahu rivayette. Diyor ki, bu hadisin manası şu, yani benim aileme de e, bu taun bulaştı, bu e, Bundan dolayı işte benden irtibat kesmeniz gerekmez. Yani uzak durmanız gerekmez. Sakın ha şöyle diyenlerden olmayın diyor. İşte ben e, falanca beldeye girdim. Orada taun vardı. E, girmeseydim işte bana bu hastalık bulaşmayacaktı. İşte oradan kaçtığında da şayet oradan kaçmasaydım o hastalığa bende yakalanacaktım. Sakın böyle bir zanına kapılmayın diyor. Böyle bir anlayışı reddediyor. Tahavi'de Şerhumen'in Lasar kitabında bu açıklamaya, sahabenin bu açıklamasına istinaden hastalığın bulaşması olabileceğini iddia edenlere reddiye veriyor. Onu da aktarmıştım. Şimdi meselenin aslı nedir? Mesela sağlıklıyı hastanın yanına sokmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu develer için söylüyor. Uyuzlu hastayı, deveyi sağlıklı develerin yanına sokmayın. Buradan bazıları bulaşma çıkarmaya çalışıyor, bulaşmanın ispatını. Hatta Amerika'da bile e, Müslümanların aleyhine kullanmak için şu an uyguladıkları politikayı Müslümanlara da yutturabilmek için panolara yazmışlar bu hadisleri. Amerika'da hadisler yayınlanıyor. Rasul'e iman ettiklerinden mi? Rasul'e iman ediyorsanız hastalığın bulaşması yoktur hadisini yazın erkekseniz. Eğer Rasul'e iman ediyorsanız. Üstelik bu hadis ümmetin sıhhatinde ittifak ettiği Bukhara ve Müslüm'de 5-6 tane sahabeden mütevatir olarak gelen bir hadis. Hastalığın bulaşması yoktur. Sizin aktardığınız hadiste bir kaynakta geliyor. Tek kanaldan geliyor. Eğer bu açıdan bakacaksan. Ama biz her ikisinde sayı kabul ediyoruz. Hastalığın bulaşması yoktur. Şimdi sağlıklı kimsenin veya devenin e, hastalıklı olan yanına sokulmaması da murat. Mesela insan devesini e, diyelim bir sağlıklı bir deve sürüsü var. Sen de deveni Uyuzlu deveni götürdün, onlara, yanına götürdün. Allah'ın takdiri yere onlar da uyuz oldu. İster istemez insan bir kötümserliğe kapılacak, kötü bir zanna kapılacak. İşte uyuzlu deveyi oraya soktuk da böyle oldu falan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle itikattan önüne geçmek için bunu söylüyor. taun bulunan yere girmek ve çıkmak da böyle. Üstelik taun bulaşıcı bir hastalıkta değil, yani şey olarak... Yani insanlar tıp tabipler bulaşıcıdır diyor da bugün korona için neyi söylüyorlarsa taun için de o zaman onu söylüyorlardı. Bu cinlerin saldırısıyla olan bir şeydir diyor Allah Resulü Vesselam. Taun hastalığı cinlerin saldırması sonucu e, insanlarda oluşan yaralarda meydana gelir. Bu yüzden taundan ölenleri Allah Resulü Vesselam şehitlik vaad etmiştir. Nitekim takim taun e, mesela Ebu Ubeyde bin El Cerrah Radiyalan, atına biniyor, tam bindiği sırada bir işi yapmak için atına binecekti. Tam bindiği sırada tak diye sanki vurulmuş gibi tauna yakalanıyor ve ölüyor. Böyle vefat ediyoruz. Veya şehit oluyor. Şimdi, dünya bir imtihan dünyası. Yani bu ümmet sahabelerin döneminde Amvas vebasını yaşadılar. Ta'unu yaşadılar. Medine Medine'de veba vardı. Dışarıdan Medine'ye giren vebaya yakalanırdı. Ama hicret vacipti Medine'ye. Medine'ye hicret vacipti. Medine'ye giren insan vebaya yakalanırdı. Sahabe söylüyor. Bu yüzden diyorlar ki Ey Allah'ın Allah Resul diyorlar. Yani Medine'ye giren bu hastalığa yakalanıyor. Namazları Ayakta kılamaz olduk, ayakta kılamayan oturarak kılsın. Fakat şunu bilin ki oturarak kılana ayakta kılanın yarısı kadar ecir vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu vaka olarak olan bir şey. Bazı münafıklar işte Medine'ye hicret ettiğinde e, bu vebaya yakalanıyorlar. O ve Urena e kabilesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara devenin sidini ve sütünü içmelerini emrediyor. Onlar da içiyorlar ve şifa buluyorlar. Sonra çobanı öldürüyorlar, onun hayvanlarına el koyuyorlar, yani terör estiriyorlar. Allah Resulü onların çaprazlama, öldürülmelerini, işkence kısas olarak uygulanmasını emrediyor. O halde atılıyorlar. Bu hadise de yine Bukhari'de sayında anlatılır. Yani şimdi bunlar birbirine aykırı şeyler midir? Sen Medine'ye hicret etmekle memursun. Oraya girince veba olacaksın ama. Yani yüzde yüz değil Allah takdir ettiyse. Girenlerin çoğu veba oluyor. Ama hicret vacip. Buna rağmen işte namazlar devam ediyor, cemaatler engellenmiyor falan filan. Bugün insanlar modern bilimi tasdiklemede ve Allah Resulü'nden gelen nasları, vahyin delillerini reddetmede, o kadar ileri gitmişlerdir ki, yani küfür o dereceye varmıştır ki, cuma namazları ve cemaat namazları iptal edilmiştir. Türkiye'de değil sadece. Arap alemlerinde de, Arap ülkelerinde de böyle. İş Burad diye varmıştır. Bu basit bir mesele değil. Bu kimin zaferi? Yani böyle hurafe aslında. İnsanlar bugün maske takmaz. Hurafe. Aslı olmayan bir şey. Yani bariz hani toz olur, şu olur, bu olur. İşte kimyasal bazı malzeme olur bunlardan korunmak için maske takarsın. Biz bundan bahsetmiyoruz. Ortada salgın yok. Mesela bizim buralarda hiç salgınla alakası yok. Burada bile adam devlet böyle emretti diye maskeyi takıyor. Üstelik bu maskenin koruyucu hiçbir özelliği yok. Eğer sen virüsten korunduğunu, yani hastalığın bulaştığına inanıyorsan ve virüsün bulaşmaması için bu maskeyi takıyorsan o kabul ettiğin bilim verilerine göre de bu maske o virüsü asla korumuyor. Ondan korumuyor seni. Peki neden bunda ısrar ediyorlar? Bu steplock dedikleri operasyona, sene 2010'da yazdıkları senaryosunu yazdıkları operasyonu adım adım uyguluyorlar. Bu virüsün çıkacağını, böyle bir salgının çıkacağını 2010'da yazmışlar. Hatta filmini yapmışlar, bahsetmiştim. Bu filmde de gereken mesaj veriyorlar. Diyorlar orada... İşte hayvandan bulaşıyor, yarasadan domuzdan, ondan sonra insana geçiyor, insanlardan da dünyanın her tarafına yayılıyor diye insanların böyle inanmasına zemini hazırlamışlar. İnsanlar nasıl bir korku panik içerisinde e, sosyal hayattan tamamen kopacaklarını, hatta özellikle camileri gösteriyor, bomboş camileri de gösteriyor o filmde bomboş. Sonra Dünya Sağlık Örgütünün başkanı bir konuşma yapıyor. Tipine bakıyorsun, bugünkü Dünya Sağlık Örgütü Başındaki adamla aynı adam sanki. Tip olarak acayip benzerlik. Zence o da. Bıyığına kadar her şeye benziyor. Buna karşı çıkan alternatif tıpçı bir araştırmacı var. İşte bitkisel bir çözüm öneriyor. İlk önce haklıymış gibi prim yapıyor bu adam falan. Sonra da bunun şarlatan olduğunu lanse ediyorlar. İşte bu hastalığa yakalanmış da iyi olmuş bu bitki sayesinde böyle diyordu bu adam. Meğerse bu hastalığa hiç yakalanmamış olduğu falan ortaya konuyor. Sonunda verilen mesaj şu. Bu Dünya Sağlık Örgütü'ne güvenin. Bunların yaptığı aşıyı kabullenin. Artık çip takacaklarsa çip. O filmde kola taklan bir bileklik şeklinde gösteriyorlar. Bunları yaptırın ancak böyle korunursunuz. Yani ipleriniz bizim elimizde, bizden başka e, sığınacağınız bir kapı yok mesajını da veriyorlar. Alternatif falan da güvenmeyin, inanmayın bunlar şarlatan şeyleri. Bugün ana akım medya dedikleri kanallarda dünyada dönen hiçbir şeyden haberdar olamıyorsunuz mesela. Televizyonlarda, haberlerde kesinlikle en ufak bir şey göstermiyorlar. Dünyanın her tarafında bu oyunları insanlar anladılar ve protesto ediyorlar. Türkiye'de haberlere bile yansımıyor bu. Dünyanın bütün ülkelerinde başladı bu şeyler. Fakat bizim beklentimiz, ya evde oturma diyorlar, ona bile bir yerde razı olurduk da, şu cemaatle namazı, cuma namazlarını iptal etmeleri, dine bile işin aksettiği büyük bir darbedir. Bu kadar Müslümanım diyen insanın bunu kör körüne kabullenmesi, hatta savunması, buna taraftar olması olacak iş değildir. Bugün insanlara deseniz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hastalığın bulaşması yoktur buyuruyor. Öyle şey mi olur? O uydurmadır derler size direkt. Neye istinaden uydurma? Çünkü bilim böyle diyor. Böyle vakalar var. Bak burada böyle olaylar oluyor. Şurada şöyle olaylar oluyor falan filan. Gerçekler var diyecekler sana. Gerçek nedir bakın. Tekrar tekrar açıklamak icap ediyor bunu. Çünkü bu gerçekten akidevi bir tehlike haline gelmiştir. Akidevi bir salgın. Bidat salgını bu. Korona değil. Bidatın salgın haline gelmesidir. Küfrün salgın haline gelmesidir. Kader inkarının salgın haline gelmesidir. Bulaşıyorsa bu inkar bulaşıyor. Manevi bir pislik var yani bulaşan. Şimdi düşünün. Az önce bahsettik. Rockefeller ailesi paganist. Yani ne Yahudi ne Hristiyan. Yahudi ve Hristiyanları kendi güdümünde kullanan inansız ateist bir yapı. Davaları Semavi dinlere inanan e, insanları e, yok etmek. Böyle bir şey istemiyorlar. Ya deist olacak ya ateist olacak. Dilsiz bir nesil istiyorlar. Üçüncü dünya savaşının da gayesi budur. Yani böyle bir gayenin gerçekleşmesi için. Projeler bunun içindir. Bunda ne kadar başarı olurlar olmazlar e, bizi ilgilendirmiyor. Fakat onların böyle bir projesi var. Bu sebeple gıda en önemli şeylerden birisi. Gıda sektörüne engel oldular. El koydular. tekerlerini aldılar. Saicenta diye bir şirket kurdular, bütün doğal tohumları kendilerine aldılar, bunların genleriyle oynadılar. Tıp sektörünü tekerlerini aldılar, aşılarla başlık sistemlerini felç ettiler, bozdular. Bu öjeni dedikleri üstün ırk yaratma düşüncesi sebebiyle bir sürü hastalığa da sebep oldular bu aşılar sebebiyle, genlerle oynadılar. Şimdi düşünün, adamlar 2010'da diyor değil mi, böyle bir korona diye salgın olacak. E inanıyoruz, hastalığın başması diye bir şey yok. E geçmişte de, e, önceki tarihlerde de biyolojik silah olarak hanta virüsü, SARS, MERS, bu virüsleri, HIV virüsünü, üreteceklerini, bunlar bu olaylar çıkmadan önce planlamışlar, yazmışlar, yayınlamışlar hatta öncesi var yani bunun. Ve bunlar uygulanıyor. Vaka olarak da gerçekleşiyor. Ve gerçekten insanlar hasta oluyor. Bulaşma yoksa bu insanlar nasıl hasta oluyor? İnsanların en büyük şüphesi bu. Bakın. Gıdalar dedik. Gıdalar bunların tekelinde. Dünyanın her yerine sevkat bunların ellerinde. Mesela kola her yere giriyor. Cipsler her yere giriyor. Dünyanın her yerine giriyor. Şimdi bunlar eğer böyle bir şey tarımlamışlarsa bu gıdaları alan veya ilaçları, aşıları alan bünyelerde vücudun genlerinde bazı değişikliklere sebebiyet verebilirler. Mesela bugün korona, SARS, MERS dedikleri, virüs diye tanımladıkları şeyler, akciğerden alınan sıvıda gözlemlenen bir şey, hücre. Bu hücre dışarıdan giren bir şey değil esasında. Vücutta doğal olarak hasta olan her insanda oluşabilen hücrelerdir, bozuk hücrelerdir bunlar. İşte bu ee, egzozom dedikleri sıvılardır. Akciğer testlerinde de bu egzozomlar tespit edilir. Bu egzozomların ne şekilde üreyecekleri, vücutta ne şekilde şekilleneceklerini gıdalarla veya bu ilaçlar yoluyla belirlemeleri mümkün. Çünkü bu kendi tekellerinde. Hatta ülkesel olarak, bölgesel olarak da lokal bölgelere gönderdikleri malzemeleri ona göre gönderebilirler. İstedikleri ülkelerde de e, bu salgınların e, sükün etmesine sebebiyet verebilirler. Yani dışarıdan gelen bir şey değil. Ve sana önceden virüsün şekli şudur diye o hücreyi tanımlıyor. Yani vücutta e, normal olarak hastalıklarda oluşan hücreleri o şeklini bu e, genlere nüfuz eden gıdalar sebebiyle Şekillendiriyorlar ve sana bunu virüs olarak tanımlıyorlar. Ve sen e, akciğer sıvısını alıp gözlemlediğinde mikrobiyolojik ortamda mikroskoplarla incelediğinde Aa, gerçekten de böyle bir hücre var. O halde bu e, korona virüsüdür, sars virüsüdür veya filan virüstür diye teşhis koyuyorlar. Hakikatte insandan insana geçen bir şey değil. İnsanın vücudunda oluşan bir şey. Hatta bunun psikolojik sebeplerle bile oluştuğunu mikrobiyologlar söylüyor. Yani bu hücre, bozuk hücreler oluşuyordu. Eksozom denilen hücreler. Mesela hastalıktan korkuyorsun. Bana hastalık bulaşacak diye o korkuyu yayıyorlar insana ve sen de bana bulaşacak diyorsun. Psikolojik mi? O hücre sende oluşuyor. Bazı teoriler var, komplo teorileri 5G'yi kaçıyorlar için içerisinde bu da olabilir bir şeydir. Yani fakat e benim şahsen böyle bir araştırmam yok. Bir bilgim yok şeyde 5G hakkında. Ama iddia edenler, bunu araştıranlar iddia ediyor ki yangınların bunlarla çıkarıldığı Avustralya'da, işte başka ülkelerde bazı yangınların bu 5G teknolojisine çıkartıldığını söylüyorlar. Olabilir böyle şeyler. İnsan vücuduna da etki etmeleri bununla mümkündür. Çünkü mesela profesörler, tabipler diyorlar ki insan güneş ışığına direkt maruz kaldığında Vücuttaki D vitaminleri açığa çıkıyor. İlaçla bile alamayacağın D vitamini vücut edinmiş oluyor diyor. Güneş ışınıyla. Mesela araya cam girse, pencereden baksam, güneşi böyle şey yapsan böyle olmuyor diyor. Direkt güneş ışığına maruz kalacaksın. Öyle D vitamini ihtiyacını karşılıyor vücut diyor. Yani bu ışınlarla demek ki vücuttaki bazı malzemelerin, maddelerin etkin hale gelmesi veya pasif hale getirilmesi mümkündür. E bu 5G ile ilgili kısım şu an teori boyutunda, orasına değiliz. Ama şurası kesin, gıda sektörü bunların elindedir, ilaç sektörü bunların elindedir. Dolayısıyla bugün testlerde bir şey çıkıyorsa ortaya, bu egzozomların virüs olarak tanımlanması sebebiyledir. Farklı dünyelerde, farklı ülkelerde, farklı şekillerde gözükmesi ise işte mutasyona uğruyor dedikleri, böyle iddia ettikleri şeylerdir. Biz neye iman ediyoruz? Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insandan insana, hayvandan hayvana bu hastalıkların bulaşması yoktur. Biz bu hadise iman ediyoruz. Virüs bulaşır, mikrop bulaşabilir, pire insandan insana bulaşabilir, atlayabilir, bunlar olabilir. Ama bunlar hastalığın vesileleridir. Bunlar sebebiyle hastalığı yaratmak Allah Azze ve Celle'nin takdirine bağlıdır. E biz Allah'ın takdirine iman ediyorsak eğer, Allah'ın emirlerini yapacağız, yasaklarına sakınacağız. Allah bize cemaatle namaz kılmayı emrediyorsa, ölüm de olsa buna uyacaksın. Allah çünkü bize cihadı emretmiştir. Ve ölüm var. Büyük ihtimalle ölüm var. Silahların etkisinde maruz kalacaksın yani. Ama Allah bunu emrediyor. İşte iman ve teslimiyet vahyin emirlerine, yasaklarına riayettedir. Hayatta bulunma gayemiz İman içindir. Allah Azze ve Celle insanlara içinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Biz tıp, tabiplere, bilim adamlarına, Dünya Sağlık Örgütü'ne veya yöneticilere bunlara kulluk için yaratılmadık. Biz Allah'a kulluk için yaratıldık ve Allah'a kulluğumuzun önüne hangi unsur geçerse geçsin, ister devlet, ister tabipler, ister şunlar, ister bunlar, bunların hepsi bizim için tağuttur. Ve biz bunları reddetmekle emrolunmuşuz. Evet, şu an iman imtihanı böyle seyrediyor. Müellifin kitapta işlediği konularda güncel vakalarla uyumlu bir şekilde gidiyor şu an. Öyle tevafuk etti. İbn-i şöyle demiştir. İnsanlar şerre düştükleri zaman şerhusunda kimseyi örnek almam de. Kişi insanların tamamı kafir olsa da kendisinin kafir olmayacağına, Kendisini şartlandırsın. Evet, bunun taricini Zeberret kitabında da yapmıştım. Ee, sahih bir rivayet. Burada şöyle açıklama dipnot düşülmüş. Mucemül Kebir'de ve El Hilye'de benzer rivayet edilmiştir. 181 Ömer bin Hattab radiyalan Süveyd bin Gafeli'ye şöyle demiştir. Bu da yine güncel e, ve her zaman güncel olan önemli bir e, ayrıntı. Herhalde sen, Senden sonra yaşatılacaksın. Yani senin ömrün olacak, yaşayacaksın. Azaları kesik bir köle bile olsa imama, yani yöneticiye itaat et. Sana zulmederse sabret. Seni mahrum bırakırsa sabret. Senden dinine zarar verecek bir şey yapmanı isterse, kanın dinimden daha değersizdir de. Daha önce yazılı olarak e, sitede yazdığım bir yazıda, işte bu maslahat meselesini yazdım. E, koronadan dolayı gündeme getirenleri reddiyemde bu rivayeti aktarmıştım. Geçen haftaki dersimizde de buna işaret etmiştik. Yani yönetici zulmettiği zaman iki konuda zulmeder. Ya senin dünya konusunda sana zulmeder veya dinin konusunda zulmeder. Dünyan konusunda zulmederse sabret diyorlar Resulü Aleyhissalatu vesselam. Yani az önce söylediğim gibi bize deselerdi ki mecbur evde oturacaksınız. Bu dünyamız konusundaydı. Burada biz sabrederdik. Oradan meşru olurdu sabretmek. Ama dinin konusunda olursa benim canım, kanım dinimden daha değersizdir de. Ne demek? Gerekirse canını ver ama dininin gereğinden vazgeçme. Bu devlet bizim Ramazan vakitlerimize, hilal meselesi, oruç vakitleri, namaz vakitleri, namazın şekli, cemaat, cuma namazı vesaire. Dilimizle ilgili bir konuya müdahale ederse burada dinlemekte yoktur, itaat de yoktur. Gerekirse canını vereceksin demektir bunun manası. Nitekim Muaz bin Cebel de, olarak e, bu konuda rivayet vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacak. Siz Kur'an'ın tarafında yer alın. İşte zalim yöneticilerden bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sizden öncekiler işte testerelerle biçildiler Allah itaat yolunda dinlerinden vazgeçmediler. Siz de böyle olun diyerek bu ümmeti yönlendirmiştir. Bu rivayeti İbdi Ebi Şeybe e, Halal Es-Sünnede ve Acur-i Eşşeriya'da rivayet etmiştir. Said'dir. Sünnette bunun destekleyen ifadeler gelmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bunlardan biri Müslüm'ün Ebu Zerr Radyalan'ta rivayet ettiği şu hadistir. Halil'im yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana azalar kesik bir köle olsa bile içtip itaat etmemi tavsiye etti. Acur-i Eşşerya da şöyle demiştir. Bir kimse Ömer radıyallahu anh söyledikleri sana göre hangi manayı içeriyor olabilir diye soracak olursa ona şöyle denir. Allah hem doğrusunu bilir ya onun sözünün manasusunda şunu söyleyebiliriz. Arap olsun veya olmaz ister beyaz olsun ister siyah olsun ister acem olsun senin üzerine kim yönetici tayin edildiyse Allah'a masiyet içermeyen, yani günah olmayan uslular da ona itaat et. Seni hakkından mahrum etse, yani dünyevi haklarından mahrum etse de, seni haksız yere dövse de, şahsiyetini ayaklar altına alsa da, malını gasp etse de. Bunlar seni yöneticine kılıçla savaş açmaya sevk etmesin. Onunla savaşan bir harcının yanında da yer alma. Başkalarını yöneticiye isyan etmeye teşvik etme. Onun yaptıklarına sabret. Yani dünyana tasallut ettiğinde yapılacak budur, sabretmektir. Harciler genellikle dünyevi sebepleri e, ön plana koyarlar. Bunu e, dini pozisyona sokarak ayaklanmaya teşvik ederler. Bunun dışında yönetici seni dine zarar verecek bir şeye çağırabilir. Sana öldürülmeyi hak, eden, hak etmeyen birini öldürmeni emredebilir. Kendisine zulmetmeni, hak etmeyen birine zulmetmeni emredebilir. Bu durumlarda ona itaat edemezsin. Yani memursun. Polissin, zabıtasın, vergi memursun. Böyle bir pozisyondasın. Vergi memuru olduğunu düşün. Şimdi Müslümandan vergi al diyor. Burada itaat edemezsin. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer hadisinde zalim yöneticilerin zamanında kimse arif yani temsilci, vekil olmasın devlet adına, milletvekili gibi. Bu pozisyonlarda olmasın. Polis, zabıta gibi, asker gibi kolluk güçlerinden olmasın ve vergi memuru olmasın diyor. Neden? Çünkü onlar sana zulmetmemi emredecekler, sen de bunu yapacaksın. Hani e, Müslim'in Ebu Rehre'den Radyalant'ta rivayet ettiği diğer bir hadis var. İkisi o insan vardır ki ben henüz onları görmedim diyor. Birisi o açılıp saçılan kadınlar. İlk olarak sikrettiği neydi? Ellerine sığır kuyrukları gibi sopalarla insanlar döyenler diyor. Bunlar cennetin kokusunu alamaz diyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kim bu elleri sopalılar? İşte ordunun kolluk kuvvetleridir. Onlar e, devlet yönetimcilerinin Görüşünde olmasalar bile onlara itaat etmek durumundadır Çünkü itaat etmese istifa edecek zaten veya görevinden alınacak, pasif göreve getirecek. Bunda da sebat eden, buna katlanabilen, sabreden çok az insan vardır. Ya o zulmü yapacak ya dünyasından vazgeçecek. Başka bir yolu yok. Sana, sana emrettiğimi yapmazsan seni öldürürüm ya da döverim derse, Kanım dinimden daha değersizdir de. Yani canından vazgeç ama dininden taviz verme. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaratıcıya, Allah azze ve celle'ye isyan olan hususta yaratılmışa itaat yoktur buyurmuştur. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem ancak maruf hususunda yani meşru konularda itaat edilir buyurmuştur. 182 Mutarrif bin Abdullah Rahimullah şöyle demiştir. Kim malı için dinini feda ederse, yani kim Mal için, dünyalık için dininden taviz verirse, Allah ona fakirlik verir ve kıyamet günü onu iblisin önünde cenneme doğru sancak taşıyan kimseler arasında haşreder. 183 Fudayl bin İyaz Rahimullah şöyle demiştir, İslam'ın kulplarının en sağlamı Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. <gülüyor> Evet, İbn-i Ebi Şeybe el-İman'da ve Mervezi tazimu i kadir Salat'ta benzeri Mücahit Rahim olan söz olarak, imanın kutbanın en sağlamı Allah için sevip Allah için buz etmektir lafzıyla rivayet etmişlerdir. Bu lafız ayrıca Ebu Zer, Berabi Nazif ve diğer sahabilerden, radiyallahu anh'u mecmain, tarikiyle Nebi sallallahu Aleyhi ve senden sayf olarak rivayet edilmiştir. İmanın kutbanın en sağlamı Allah için sevip Allah için buz etmektir. Bunu lafızların farkıyla birlikte Ahmet, Ebu Davud, Tayalisi ve başkaları rivayet etmiştir. Tabakatul Hanabil'e de Merruzi'nin şu ededir riva edilmiştir. Ebu Abdillah'a yani Ahmet bin Hanbel'e Allah için sevmek nedir diye soruldu. O da kişiyi dünyalığını umduğun için sevmemen, yalnız Allah için sevmendir diye cevap verdi. Hilyetül Evliya'da Süyanes Sevri'nin şu ededir riva edilmiştir. Bir adamı Allah için sevdikten sonra o İslam'da bir yenilik ortaya attı mı ona buğz etmezsen onu Allah için sevmemişsin demektir. Yani sen birini Allah için sevdiğini söylüyorsun, Allah için seviyorsun. Fakat o bir bidat çıkarıyor, bidate bulaşıyor. Eğer sen ondan ayrılmazsan sen onu Allah için sevmiyorsun demektir. Menfaat için, dünyalık için seviyorsun demektir. Dostluk için, yani Allah'ın dışında bir dostluk için seviyorsun demektir. i̇bn Recep Camil Ulum ve de şöyle demiştir. Allah için buzetmeye etmeye gelince, bu da iman en sağlam kulplarından biridir, yasak kapsamında değildir. Bir kimse kardeşinin bir kötülüğe şahit olunca ona buğz ederse, kardeşi nefsül Emir'de mazur olsa bile mükafatlandırılır. Yani bir kardeşin, Müslüman kardeşlerimizden bir tanesi bir günah işliyor. Yanlış bir şey yapıyor ama hakikatte o mazur. Öyle bile olsa sen o günahtan dolayı, mazeretin bilmiyoruz sen onun, bu günahından dolayı, bu yanlışından dolayı ona buğz ediyorsun. Bundan dolayı sen ecir alıyorsun. O mazur bile olsa, yani Allah onu affetmiş olsa bile, o günahını mazur görse bile, sen gereken tavrı gösterdiğin için ecir alıyorsun. Yani burada duygusal yaklaşma yer yok. Şöyle bir şey yok yani. Ya işte e, Allah onu bağışlamıştır, tevhidin hatırına falan filan. Hayır kardeşim, burada kastettiğimiz şunlar tabii. Mesela sen e, özel bir halini görürsün, o değil. Aleni olarak işlenenlerden bahsediyoruz. Yoksa özel manada kişinin Rabbi ile arasında olan şeylerde günahtan kurtulabilen insan yoktur. Yani insanın kendini bu manada günahtan tertemiz kılması mümkün değildir. İnsan tabiatına aykırıdır bir yerde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her oğlu hata edicidir, günah işleyicidir. Hata edenlerin hayırları ise tevbe edenlerdir buyurmuştur. Evet bizim tabiatımızda, mayamızda günahkarlık var. Günaha düşme var ama mümin olanların avantajı nedir? Hata işlediklerinde, günah işlediklerinde derhal Rablerine dönmeler, tevbe etmeleridir. Burada kastedilen tavır konması gereken hareketler alenileşen, yani Allah'tan korkmadan ve kullardan da utanmadan işlenen aleni şeylerdir. Özelde gördüğün şeylerin ise üstünü örtmen, kimseye e, açmaman gerekir. Çünkü onun benzeri bir kusur sende de vardır. E, bunlar... Gizlenmesi, örtülmesi gerekirse özel nasihat edilerek engel olunması gereken şeylerdir. İfşa edilmemesi gereken şeylerdir. Evet, nitekim Ömer Radyalan şöyle demiştir. Sizden kimin iyiliğine, iyi hallerine şahit olursak onun hakkında iyi düşünürüz ve bu sebeple onu severiz. Sizden kimin kötülüğüne şahit olursak onun hakkında kötü düşünürüz ve bu sebeple ona buğz ederiz. Gizli halleriniz sizinle Rabbiniz arasındadır. Yani biz bir kötülük görüyoruz ama Rabbi ile onun arasında belki Allah onu affedeceği bir mazereti var, sebebi var. Ben onun mazereti bilmiyorum, bilemem. Zahiren ben e, isyan özelle görüyorum onu. Bana düşen nedir? O zahirin gerektiğiyle hükmetmektir. Ömer radıyallahu anh bunu söylüyor. O Rabbi ile kendisi arasındadır yani mazereti. Yine Er-Rebi bin Hüseyin Rahimullah şöyle demiştir. Bir adamın açıktan iyilik yaptığını, kötülüğünü de gizlediğini görsen bundan dolayı ona sevgi beslerim. Adam zahir hallerinde iyilik işliyor ama gizlisinde kötülükleri var. Bundan dolayı Allah için ona sevgi beslerim. Allah seni hayrı sevdiğinden dolayı mükafatlandırır. Bir adamın açıktan kötülük işlediğini, İliğini de gizlediğini görsem bundan dolayı ona buz ederim. Bazılar bunu yol edinmiştir. Melami ve Kalenderi meşrep dedikleri tasavvufta bir yoldur bu. Zahiren hep günahkar ortamlarda bulunurlar ama gizide ibadet ederler. Allah dostlarmış göe bunlar. Yani meyhanede olurlar falan, kendilerini meyhanedeymiş gibi gösterirler. İşgalemlerinde bulunurlar, şekil olarak yavrulara falan benzerler, fasıklara benzerler. Ama özlerinde beş vakit namazlarını kılan, işte nafileden oruçlarını tutan, gece namazı kılan adamlardır. Bu hallerinde gizlerlermiş. İşte böylesi de buğz etmek. Zahiren kötülüğü koyuyor bana, ben bundan dolayı buğz etmem gerekir. Evet. Allah seni şerre buz etmen sebebiyle mükafatlandırır. Yani o e, gizli halinde Allah'a tatkar biri bile olsa sen neden dolayı mükafatlandırılırsın? Aleni olarak işlenen o kötülüğe buz etmenden dolayı. Bu önemli bir hastayettir. Allah izin verirse sonraki derste 184. maddeyle devam edeceğiz inşallah. Bugünlük bu kadar yeter. Subhaneke Allahümme'yi beğendik ve eşredenle ilahe illan ve estağfurke ve Hocam arasındaki Verem mi Şimdi humma daha başka. Verem tüberküloz, beba. Humma ne? Humma ateşli hastalık, ısıtma gibi. Medenedeki humma değil mi? Verem miydi? Vebaydı. Veba. Yani humma, şimdi veba, veba değil Verem diyordu. değil, değil mi? Diyor, verem, verem tübürkülöz, akciğer tübürkülözü. Humma, e, sıtma gibi. Yani ateşli bir hastalık. Veba, bulaşıcı hastalıkların, yani e, salgın haline gelen, yaygın olan hastalıkların genel adı. Yani mesela kolera vebadır, çiçek vebadır, kızamık vebadır. <gülüyor> Tavun vebadır. Yani her tavun vebadır ama her veba tavun değildir. Veba bulaşıcı hastalık demek. Yani bulaşı derken e, yaygın hastalık, salgın hastalık, epidemik hastalık veya pandemik hastalık dedikleri şeyler e, veba diye tanımlanır. Sıtma da bunlardan birisi. Sıtma'nın etkeninde mesela sivrisinekler gelir. Sivrisinek e, işte mikrobunu, turun mikrobunu, insanı emdiği zaman, oraya taşır. Medya nedir şimdi, veba değil mi Evet, veba. O da bulaşıcı olarak İnsanlar yani. İnsandan bulaşıcı dedikleri bir şey. Şimdi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tavunda, bir yerde taun gördüğünüz zaman oraya girmeyin, orada görürseniz çıkmayın diyor ya. Evet. Bu da bulaşıcı, o da bulaşıcı bunların Bunların şeyleri de göre öyle, evet. Ama, Medine için böyle bir şey söz. Medine için ben. böyle bir şey söz konusur. Ekstradan taun için ölene şehitlik var. var. Evet. Şimdi insanlar Ondan ölen bir, için şehitlik birinci var. açı. Taunu vebayla eşdeğer sayarak bütün bulaşıcı hastalıkların taun gibi olduğuna lanse etmeleri. Taun şimdi cinlerin saldırısı olduğuna göre bazı yerlerde oluyor. Mesela doğuda bir ara bir şey vardı. Tuvalete kin giriyorsa onu çarpıyormuş cinler. Böyle şeyler oluyordu. Ee, bu cinlerin saldırısıyla olan bir şeyse Allah Resulü böyle buyuruyor şimdi sen oraya girsen ne yaparsın psikolojik olarak rahat yaşayamazsın ozursuz olursun yani bu insanlarda olan şey bana da nüfuz edecek diye Allah Resulü böyle bir şeyde e, şey yapıyor yine Allah'ın takdiriyle ilgili itikadın değişmesine sebep olması riskinden dolayı. Yani ben oraya girersem bu hastalık bana mı açır? Oradan çıkarsam bu hastalıktan kaçmış olurum. Allah'ın bana takdir edecek ölümden kaçabilirim. Zannı oluşur insanda. Ee, Allah Resulü böyle e, şeylerden yasaklıyor bir nevi. Tavunla ilgili bize gelen hadisler, şimdiki insanlar diğerlerine kıyas yaparak hepsine genelleştiriyorlar. Hepsine genelleştiriyorlar. Evet. ...caiz değil, değil mi bunun? Yoksa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu taun için söylemiş. Taun için söylüyor evet. Taun. Nasıl bir hastalık? Taun bu sars şeylerini gördün <gülüyor> mü hiç? Yani kitaplarda tarif edilen o sars'taki alametlerine aynı. Yani vücutta böyle ilk önce kızararak başlayan sonra e, yaralara dönüşen bir şey. Sonra bu kanamalı yaralara dönüşüyor. Ağrı, şiddet, ateş bunlar şiddetleniyor zamanla. E şimdikleri dayanabildiği bir delil de olmuyor o zaman. Yok. Tavunu dışarıya bıraktığın zaman. Şimdi e, insanlar işte, kitabına uydurmaya çalışıyorlar hadisleri. Kitabına yani, uyacak bir durum kalmamış. Olaya uydurmaya o çalışıyorlar. İşte sentez yapmaya çalışıyorlar. Yoksa alakası yok tabii ki. Ya buna sen taun diyeceksin. Tavuna işte korona diyeceksin. Korona ise eğer, korona tavun ise eğer o zaman cinler sebebiyle olan bir şey diyeceksin. Bunu kabullenmek zorunda kalacağız. Böyle bir şey de ilerliyorlar. Adisler, Adisler'de tavan dışında karantina uygulaması gibi bir şey yok, değil mi? Başka bir hastalık için. Yok. Şimdi insanlar bu hastayı genelleştirerek, tavun hakkında değil ki bile de devi hakkında söylenen sağlıkla ilgili yanına sokmayın hadisini. İşte Allah Resulü'nün sünnetinde karantina vardır diyerek ee, şey yapıyorlar, uygulamaya dayanak yani. yapıyorlar. Aslında alakası yok. Yani karantinayı biz nasıl uygularız bu hadislere it, it, it, itaat etmek için? İşte e, kötü bir zanda sebebiyet vermemek için uygularız. Veya mesela taun var bir yerde, girmeyiz. Bunun adı karantina olsa bile girmeyiz. Veya mesela cüzdanla kaç veriyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Çünkü pis kokar, eziyet verir kokusu. Burada yanına yaklaşmayabilirsin ama... Allah'a tevekkül ederek gider, sarılırsın, kocaklarsın Ömer radıyallahu yaptığı gibi. Mesela Ömer İbn Ömer radıyallanmadan bir rivayet var. Uyuzlu deve satın alıyor. Kastet uyuzlu deveyi satın alıyor. Allah Resulünün la adva bulaşma yoktur hadisinde iman ederek ve Allah'a tevekkül ederek alıyorum diyor. Uyuzlu olduğu için de derileri almıyor hatta. Evet. Onun şekilde gidiyor. Yani böyle bir tebekkülle şey yaparsan bu da caiz, onu demeye çalışıyorum. Ama yakin zayıfsa, yarın işte bu deve e, senin diğer sağlam develerini de hastalandırdı, işte keşke böyle yapmasaydım diyecek bir zayıflığın varsa böyle bir şeye girme. Çünkü bu akidevi bir probleme sebep veriyor. Bu Medine'deki hastalık şimdi mi aklınıza geldi hocam? Yok. Önce var mı? Yazıda da yazın ya. Hangi yazıda? Hani Karantina yazın, haykırı olarak bir yaz yazdınız mı onu bilmiyorum. İstede Veba ile ilgili, Medine vebası ile ilgili. Geçen haftada bahsettim. Açıkça belirttiniz mi yani? Karantina uygulanmış olsa oldu uygulanır gibi. He. Ya işte bir su yazdınız bu konuda. Açık olmadığı zaman istediğimiz kadar okuyalım hocam. Fark etmiyor ki. Şimdi bunu belirtilmesi gerekiyor sanki. Buyur. Ben şimdi anladım yani. Aslında bu, bu konuda ne yapılması lazım değil mi? Bu yazıların birleştirilerek bir broşür haline getirip dağıtılması lazım. Yani bu bulaşmanın olmayacağı ve bu konudaki şüphelerin bertarafı noktasında. Bulaşma var diye o broşürü bile almazlar. <gülüyor> Bugün marketti. <gülüyor> yani alın yani yani almaz. Bugün markete gittim. E Gece, gece evlere bırakacağız, gece dolaşacağız. Aziz Gıday'a gittim, adam sessiz şey yani, biri konuşuyor, bir maske takmayın diyor, <gülüyor> sizi korumaz girsin işte, falan filan. Market o komplazmanı dolayı maskeli yani, bunu yapan market sahibi yani. Ne Abi diyor, diyor Maske ya. takmayın mı diyor? Maske takmayın diyor. Demek... deli getiriyor, maske tak. Dinden mi deli getiriyor yani? Neredeymiş o market Aa, şaşırdık ondan sonra ardını da da Tabsha abi de iki türlü şey başladı. Yani bir şey var. İnsanlar konuşamıyor. Abdurrahman Dilpak bile konuşamıyor. Yani Akit TV'de bile konuşamıyor adamlar. Akit TV'nin yazılı basınında bak yazılı basını takip edin. Orada daha cesur şeyler var. Ama canlı yayınlarda, televizyon yayınlarında devletten yana konuşuyorlar. Bir baskı var belli. sadece şey diyor ya diyor geçen senenin diyor hastalık ölüm istatistiğini bir çıkarsınlar bana diyor ya bunu diyor korona verilerinden düşeceğim diyor gerçekten koronadan ölenler kaç kişi ortaya çıkacak diyor bir çıkarsınlar diyor istatistikçiler ne iş yapıyor diyor çünkü diğer ülkelerde hep çıkarmışlar koronadan ölümün e, bir şeyi yok sayısal bir e, fazlası yok geçen seneki ölümlere göre adamın başka bir hastalığı da varsa bunu korona diye yazıyorlar çünkü. Tetiklediğini söylüyorlar Neyse artık yani. Ne İyi de geçen sene ölenleri kim tetikledi? İlkten 500 bin kişi ölüyormuş ölümüyor, o zaman Korona harici ölüm yok o İşte ben onu ya bir ara yazın yani. <gülüyor> Selam duymuyoruz. Ölen yok. Cenaze yok. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmış yani. Bir de şey diyor Dilipak, Amerika'da diyor, ölenlere bakmayın diyor, ya komünistler ölüyor ya zenciler ölüyor diyor. Orada Aynen. da diyor, seçilmiş beyaz Amerikanlar ölmüyor diyor. Göçmenler özellikle şey. Evet. Efsizliğin çoğu asla alınır. <gülüyor> İşin vermesinler. <gülüyor> Onlar soğuklanır. Aşağı. Aşağıda yatanlar seyit ona salınır.